Her şeyin başı Elif'tir. 28 harf Elif'ten olmuştur. Elif'i büyümüşler B olmuş, Elif'i kırmışlar nokta olmuş. Elif'i büyümüşler Cim olmuş, Elif'i büyümüşler H olmuş. Hep Elif'tir o. Anlayana söyledim bunu da. Hep Elif'tir. Elife bak, doğru olmaya çalış. Elif doğruluğu gösterir sana. Abay-ı gibi doğru ol. Sadık ol. Sıdık sahibi ol. Sözünde dur. Dönme. Döğenler münafıktır. Kim olursa olsun. Söz verip yatmayan münafıktır. Peygamber söylüyor ben söylemiyorum.